Şeytan Rijim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahül Wahid al Qahhar. Ve salat ve selamü Ve ala ve Ve ala vel Kıymetli kardeşlerim, Hz Yusufla alakalı derslerimizin dördüncüsüne eriştik. Alhamdulillah. Daha baya bir yolumuz var. Hazreti Yusuf bize çok çok güzel şeyler söyledi. Söylemeye de devam edecek. İnşallah alıcılarımızı açarız da gerekli oranda, istenilen düzeyde istifadelerimiz hasıl olur. Ahsenul kasas olan onun o güzel kıssası da bizi güzelleştirmeye devam eder. Hz. Yusuf'la alakalı bu dersin başlangıcında bir şiir okumak istiyorum size. Ben şiiri okurken siz hemen fark edeceksiniz şiirin kimin tarafından yazıldığını ve o diriliş şairine de rahmet okuyacaksınız. İnşallah rahmete vesile olsun diye onun bir şiiriyle bugün Yusuf Aleyhisselam'daki yürüyüşümüzü devam ettirelim. Pencere açmış ölüm zindanına ve kapılar açmış doğum zindanına, diriliş ayazmasına Yusuf'un hücresine, Düş olmuş, düşmüş asmalardan, Babil'in dudaklarından, Kudüs'ün sarnıçlarından, Çalkantılar taşımış, Mısır'ın kızgın, Umutsuzluk akşamlarına. Bahar gelmiş Yusuf, çok düş gördük, Gül getirilmiş hapishaneye, Çok düş yorumladın ama, Henüz çıkamadık geniş ve aydınlık yeryüzüne. Bir gül getirilmiş ama aşamadık duvarları, çıkamadık gül, bahar ülkesine. Binlerce selam olsun o güzel şairimize, o güzel üstadımıza. Mekanı cennet, makamı âli olsun. İnşallah sizler de dualarınızdan eksik etmeyin. Üstad Sezai Karakoçu, o sevda yüklü şiirler, dizeler, yazılar bize bıraktı gitti. İnşallah kıyamete kadar... Onun o güzel amel defteri de kapanmamış olsun. Bizlerin onun sevdasına, onun hülyasına sahip çıkmamızla inşallah bu devam etmiş olsun. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Yusuf'un nasıl bir süreç yaşadığını biraz gördük geçen derslerde. kuyu atıldığından bahsettik işte kardeşleriyle olan mücadelelerini falan. Geçmişe dönüp tekrardan onları tekrar etmeyelim. Ama şimdi Filistin Kenan diyarında şöyle bir manzara var. Kuyunun içinde Rabbi ile baş başa kalan bir Yusuf var. Kuyunun dışında haset, öfke, kin ve düşmanlık ile kalpleri kararmış kardeşleri var. Evinde, evlerinde Yusuf'un yozunu gözleyen, merak ve büyük bir endişe ile yerinde duramayan babası Hazreti Yakup var. Masum bir yürek ve büyük bir korku ile abisinin yolunu gözleyen küçük Binyamin var. Acaba çocuklarımız yanlış bir şey yaptılar mı diye korkuyla evin içerisinde dolaşıp duran Hazreti Yakup'un hanımları var. Bakın hangisine kamerayı çevirsek, hangisini eksene koysak şu anda özellikle o olayın arkasından çok farklı şeylerle karşı karşıya kalırız. Ama zaman geçtikçe sabırlar tükeniyor, kızgınlıklar artıyor. Hazreti Yakub'un dilinden pişmanlık cümleleri dökülüyor. Biz buraya kadar geçen ders gördük. Sürenin 16. ayetinde bırakmıştık zaten oradan da devam edeceğiz. Ama 15. ayette bir şeyi yine hatırlamamızda fayda var. Çünkü o hatırlayacağımız şeyin üzerinde bugün yürümeye devam eder başlarız. Kuyuya kardeşleri Hazreti Yusuf'u attıkları zaman Allah Hazreti Yusuf'a vahyetmişti. Bu vahi peygamberlik vahi değildi. Bu ilham ve ikram kabilinden bir şeydi. Çünkü Yusuf Aleyhisselam daha küçük. Çocukluğunu halen konuşuyoruz. 8-10 yaşlarında bir çocuk. O anda gelen vahi ne diyordu aslında Hazreti Yusuf'a? Diyordu ki sen şu anda Rabbine teslim ol. Kardeşlerin farkında değiller ne yaptıklarının. Göreceksin ileride Allah senin dilinle onlara ne yaptıklarını haber verecek. Aslında 15. ayetten biz bunu okuyoruz. Bu ifadeler ne gösteriyor benim güzel kardeşlerim anlayabiliyoruz değil mi? Aslında Hz. Yusuf'un kalbine o küçücük kalbine bir sekinet, bir sükunet indiriyor. Allah sekinet indirince kuyunun karanlığında belki etrafında yılanlar işte başka şeyler. Çünkü bir kuyudan bahsediyoruz. Nasıl bir halde ise o kuyu insana saray olur. Eğer Allah... Çeker alırsa sekineti vallahi saray adama kuyu olur, zindan olur. Bunun aslında biz bazen hayatımızda da karşılıklarını görüyoruz. Yani bugün mesela diyelim ki siz hayatınızda eğer o sekinetle muhatap olduğunuz bir zeminle karşı karşıya kalmışsanız bazen çok böyle ağır imtihanları yaşadığınız zamanda bile gönlünüzdeki o sükunet hayatınıza farklı bir anlam kattığına şahit olursunuz. Ama yoksa bir eliniz yağda bir eliniz balda olsun her şey yolunda olsun bir sürü bu manada dünyevi anlamda nimetlere mazhar olduğunuzu söyleyin. Kuyu kuyu oranın aslında olduğu oluşturduğu şey kuyu. Hazreti Yusuf'a burada bu ayette onlar söyleniyor ve Cenab-ı Hak burada Yusuf'a aslında sekineti sükuneti indirerek onun o ağır imtihanını hafifleştiriyor. Şimdi Hazreti Yusuf kuyunun dibinde böyle bir ağır imtihanla karşı karşıya kardeşleri ise kuyunun dışında ne yapacağız? Tamam biz bunu yaptık bir plan çevirdik bir şeyler söyledik ama şimdi babaya döneceğiz. Baba bir peygamber ya onlar çok iyi biliyorlar ya Yakup aleyhisselama yani babamıza vahim meleği bizim yaptıklarımızı haber getirmişse ya o daha bizim yaptıklarımızdan şimdi daha oraya varmadan haberdar olmuşsa inanılmaz bir endişe var. Zaten her zaman için böyledir. Eğer bir yalan varsa yalan kendisiyle beraber endişeyi de getirir zaten. Orada büyük bir yalan var. O yalanla beraber orada da bir endişe var. Ama planlar yapıyorlar. İşte bir şeyler yapalım ki babayı ikna edelim. Babamız bize bu noktada itiraz etmesin diye aklında da planlar var ve biz 16. ayetten itibaren okuyoruz. Ve ca'u ebehum ishaen yebkun. Geceleyin ağlayarak babalarına geldiler. Bakın kısacık bir ayet. Ama ayette geçen iki kelime o kadar önemli ki ishaen <gülüyor> yani geceleyin yepkun <gülüyor> ağlayarak neden geceliğin akşam geldiler? Bu bir planın parçası aslında. Yani Kur'an bize çok öyle fazla detayları vermez ama çok böyle net kelimelerle o detayları anlayabileceğimiz ipuçlarını verir. Neden geldiler? E bu saate kadar Yusuf'u aradık ama bulamadık demeleri için. Neticede niye geciktiler? Bunun için babalarına da onu söyleyecekler. İkincisi bir daha dönün, dönün arayın denecek bir fırsat. Bırakmamak için. Eğer erken gelselerdi babaları diyecekti ki hadi gidin bir daha arayın. Tamam Yusuf'un kur tarafından parçalandığını söylüyorsunuz ama hani ceset? Hani bir şey yok ki ortada? Yani Yusuf Aleyhisselam'ın öldüğüne dair bir delil yok. Şimdi o delil ne olduğunu onun da Kur'an'ın dilinde nasıl bir karşılık bulduğunu göreceğiz. Dolayısıyla burada bir ciddi sıkıntı var. Onlar da bu sıkıntıyı gidermek için... Geç saate kadar bekliyorlar, gecenin ilerleyen vakitlerinde geliyorlar. Gelirken de işte bu söylediğim iki şey. Hem biz aradık bu saate kadar yani yapılması gereken her şeyi yaptık ama olmadı. Bir de bir daha gidin arayın diyecek bir fırsat kalmasın. Üçüncüsü bakın çok önemli bir şey bu. Gecenin karanlığında yüz ifadelerinin tam olarak anlaşılmaması için. Ortada bir şey var maskelemeleri lazım onu ancak gecenin karanlığında bir de o günkü geceleri düşünmeniz gerekir. Gecenin karanlığında bu örtülenebilecek onun için gece geldiler. Dördüncüsü Hazreti Yakup yorgun olsun ve bu yorgunlukla bu planı kabul etsin. Çünkü beklettiler babayı baba zaten perişan olmuş. O anda biraz daha geç geç geç en son vakit artık yapacak bir şey yok gidersek baba yorgunluktan dolayı belki bize biraz kızacak farklı şeyler söyleyecek ama yapacak bir şey yok dolayısıyla kabullenecek ha sabah olduğunda da artık başka şekilde o planı devam ettiririz beşincisi kimselere haber verilmesin ve sabaha kadar olay başkaları tarafından duyulmaması için nasıl planama plan acayip. Yani kendileri bu manada baya bir şeyler çevirmişler. Yani gece gelmeleriyle bu noktada bazı şeyleri aslında kendi dünyalarında oturtmaya çalışıyorlar. Peki neden ağlayarak geldiler? Çünkü gözyaşı karşıdakini ikna etmek için büyük bir silah. Gözyaşı karşıdaki insana etki edebilecek en önemli araç. Onlar da bu aracı iyi kullandılar hem de öyle ağlıyorlar ki mesela tarihi kitaplarda bu ayrıntıları okuyoruz. Yani böyle farklı bir halde on kardeş hepsi seslerini birbirlerine katmışlar hışkıra hışkıra ağlıyorlar. O ağlamalarının üzerinden de aslında bir yönüyle babalarını annelerini ikna etmeye çalışıyorlar. Şimdi burada parantez içerisinde bir şey anlatayım size. İslam tarihinin adalet timsali örneklerinden bir tanesi Kadı Şüreyh adını duyanlar hemen onun nasıl birisi olduğunu hatırlayacaklardır. Bir dava getiriliyor Kadı Şüreyh'e orada başka insanlar da var. Suçlu suçunu kapatmak için ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Öyle ağlıyor ki orada bulunanların hepsi de neredeyse adamla ağlayacaklar. Orada ağlamayan tek birisi var o da kadış yürek. Kadış yürek dönüp onlara diyor ki ya niye ağlıyorsunuz? E görmüyor musun adam neler anlatıyor diyorlar. Siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Yakub'un oğulları da ağlıyordular. Her ağlayan haklı mıdır? Her ağlayan bu noktada kendi davasının hak olduğunu mu ortaya koyar? Gözyaşı hiçbir zaman, her zaman hiçbir zaman demeyelim de her zaman haklılığın göstergesi değildir. Çok önemli bir ölçü koyuyor aslında. Çünkü gözyaşıyla kandırılma ihtimalimiz çok fazla. İnanın ki kandırılıyoruz, inanın ki. Bakın size basit bir şey söyleyeceğim, isterseniz test edin. Hepiniz bir şekliyle YouTube'da sohbetler, muhbetler dinliyorsunuz. Bakın böyle gözyaşını öne çıkaran sohbetlerin daha fazla izlendiğini göreceksiniz. Ağlamak garanti böyle sohbetin başlığı böyle. Mendilleri hazırlayın sahabe sohbeti başlıyor. Şaka değil yani isterseniz araştırın. Ağlatan sahabe hikayesi yani başlıkları böyle ben size sıralasam şimdi yapanlar belki biraz rencide olacaklar ama bu iyi bir şey değil arkadaşlar. İyi bir şey değil. Bu aslında hissiyatın duygusallığın pazarlanması. Şimdi İmam Gazali rahmetullahi aleyh binlerce selam olsun büyük bir insan gerçekten bu kalp meselesinde tam bir doktordur o. Yani o bu işi kendisi yaşadığı için onun için o İhyayı yazdı zaten. Kürsülerden ağlayan vaizler için bir ifade kullanıyor. Ağlayan da ziyanda, ağlamayan da diyor. Bunun gerekçesi ne biliyor musunuz bu sözün? Eğer bir vaiz riya için ağlıyorsa bitti ziyanda. E bu vaiz nasıl bir vaiz ki o kadar Allah'ın ayetleri okunuyor, o kadar hadis okuyor, o kadar sahabeden ya da siyerden bir şeyler söylüyor hiç gözü yaşarmıyor. O da ziyanda. Bu işin pazarlanma meselesi, pazarlanma aracına dönüşmesi ne kadar tehlikeliyse bir insanın duygusallığı hissiyatı tamamen devre dışı bırakması da o kadar tehlikeli. Şimdi biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden bunun örneklerini görmüyor muyuz? Efendimiz bazen ağladı bazen güldü bazen farklı bir hale girdi ama hiçbir zaman bunu kullanmadı. Bugün kullanılıyor gözyaşı kullanılıyor. Araç olarak kullanılıyor işte ayet aslında onların ağlamasını gözümüzün önüne getirerek kanmayın diyor ya her ağlayana kanmayın kardeşim ya her ağlayana kanmayın belki adam sana o ağlamayı silah olarak kullanıyor ya. Senin hissiyatının suistimal ediyor. Senin duygusallığını kullanıyor. Bunu yapma burada akıllıca davran diye aslında bu ayetin bize mesajı var. Onun için biz bu ayetten şu mesajları bir kere alalım. Gözyaşları her zaman sahibine haklı kılmaz. Bir kere bunu bilelim. Gözyaşları her zaman için delil kanıt niteliği sayılmaz. Yani adam iyi ağlıyorsa ha tamam bu kesinlikle doğrudur mu diyeceğiz. Göz yaşları her zaman haklılığın işareti olmaz. Göz yaşları suçu ve suçluluğu ortadan kaldıramaz. Göz yaşları bir hakikati kapatacak veya gölgeleyecek bir hale dönüşemez. Biz bu ayetten bunları alıyoruz. Hazreti Yakup da gerçekten çok iyi anladı. Ne kadar ağladılarsa Hazreti Yakup onlar için farklı şeyler zaten söyledi. Söyleyecek de ayet bir miktarını bizim nazarlarımıza veriyor. Ama bu noktada onlar gözyaşlarıyla babalarını ikna edemediler. Geceliğin gelmeleri de onların o işlediği büyük suçu örtmedi. Gecenin o karanlığı yaptıkları o büyük işi örtebilecek bir düzeye gelmedi. Çünkü işledikleri suç gerçekten çok büyüktü. Şimdi devam ediyoruz. Ağlayarak geldiler. Ne dediler? 17. ayetten okuyoruz. Ey babamız biz yarışa girmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanına bırakmıştık. Bir de ne görelim onu kurt yemiş. Her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın dediler. 17. ayet. Şimdi benim güzel kardeşlerim vallahi o kadar muhteşem ki her bir ayet bir ders ya bir ders. Yani ben bir miktarını anlatacağım ama yerinizde olsam burada bırakmam. Bunun üzerinde dururum. O kadar önemli şeyler söylüyor ki bu ayette. Bakın yalanın en ikna edici tarafı nedir biliyor musunuz? Detay. Ne kadar detay verirseniz o kadar yalanınız karşı tarafta yankı bulur. Detay veriyor Yusuf Aleyhisselam'ın abileri. Şimdi biz eğer olay gerçekten gerçek olsaydı yani düşünün Allah muhafaza kardeşlerini kurt kapsaydı. Geldikleri anda o kurdun... Kardeşlerini nasıl kaptığını anlatmaları gerekirdi. Ve olay dehşet bir olay. Yani bir kurt insanı kapıyor. Böyle bir olaya şahit olduğunuzda nasıl anlatılırsa bu olay e, Yakup Aleyhisselam'ın oğulları da öyle anlatması gerekiyordu. Öyle anlatmıyorlar. Nasıl anlatıyorlar? Detay veriyorlar. Biz yarışa gitmiştik. Yani biraz oradan uzaklaşmıştık. Kendi aramızda yarışıyorduk. Hiçbirimiz o olay mahallinde değildik. Ee bir dö döndük geldi ki Kurt Yusuf'u kapmış. O yarışı nazara vermesi olaya aslında detay kazandırarak babalarını ikna çabası. Babalarını bu noktada kendi kafalarında oluşturdukları senaryoya bir şekliyle inandırma çabaları. Peki son cümleleri nasıl? Ayetteki son cümleleri. وَمَا اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ kunne sadiqin. <صادقين> Biz bunu desek de her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın dediler. Bu bile aslında yalan söylediklerinin en büyük işareti. Eğer bir insan sözünde doğruysa, haklıysa böyle bir şey kullanmaya gerek duymaz. Biz ne kadar doğru söylersek söyleyelim zaten sen bize inanmayacaksın. Niye bunu söylüyorsun? Çünkü içinde vicdanını aslında harekete geçirecek bir şey var. Vicdanını bastırmaya çalışıyorsun ve babayı aslında ikna etmeye çalışıyorsun. Yani diyorsun ki bak bize inan biz doğru söylüyoruz işte detayları da var. Yarışa gittik şöyle yarış uzadı biz dönene kadar şöyle oldu böyle oldu derken bir şekilde o senaryonun içerisine Yakup Aleyhisselam'ı babalarını dahil ederek inandırmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla detaylandırarak karşıda yankı uyandırma adına bir çabalarını görüyoruz. Okuyoruz 18. ayetten. Gömleğinin üstünde sahte bir kanla geldiler. Yakup dedi ki bilakis nefislerini size kötü bir işi güzel gösterdi. Artık bana düşen hakkıyla sabretmektir. Güzelce sabır. Sabrın cemil. Anlattığınız karşısına bana yardım edecek olan Allah'tır dedi. Yine burada da o kadar önemli mesajlar var ki. Ama biz burada bir kelimenin, ve bir tavrın üzerinde duracağız bu ayetlerin. Bu ayeti bir müddet önce yani ilk derslerde işlemiştik hatırlarsanız. Bide min kezip, sahte kan. Tavır ise canından çok sevdiği Yusuf'unu kaybeden Baba Yakub'un tavrı. Şimdi bakın bir delil getirmeleri lazımdı değil mi? Yani olayı anlatacak bir şeyleri olması lazım. Dediler ki Yusuf'u kurt kaptı. Ne ile geldiler? Yusuf Aleyhisselam'ın parçalanmış bedeniyle mi geldiler? Hayır onunla gelmediler. Peki olayın bizatihi görgü şahitleri var mı? Gören, olaya şahit olan yani kurt gelip Yusuf Aleyhisselam'ı kaptığında ve bedenini parçalandığında bu olaya şahit olan herhangi birisi var mı? 10 kişi ama yok o da yok. Ne var? Üstünde bir gömlek var o gömleği getirdiler. Gömleğin üstünde de kan var o kanın da. Zaten sahte bir kan olduğunu söylüyor. Ortada bir plan var ama plan her taraftan dökülüyor. Her taraftan. Şimdi müfessirlerimiz burada ya bu kadar basit bir plan yapmamaları gerekiyor diyorlar. Mesela İbn-i Aşur tefsirinde bunu söylüyor bu kadar basit de olmaz ki yani. Hayır, Hazreti Yakup hemen anlayacak yani. İşte gömleğin üzerinde hiçbir şekilde parçalanma izi yok bir şey yok. Sadece bir kan var. O gömleği nasıl çıkardı? Kurt onu çıkarıp orada bıraktı, diğer elbiseleri götürdü. Diğer elbiselerden niye hiçbir şey kalmadı? Ayakkabıları nerede mesela? Terlikleri nerede? Hiç mi başka delil yok? Hiç mi bu noktada olayı anlatacak herhangi bir şey yok? Yok. Bütün bu şekliyle ortadaki senaryonun, planın aslında kötü bir plan olduğunu gösteriyor ama geçen dersi hatırlayın söylenecek başka bir şey de yok. Çünkü o gün, o coğrafyada başka bir şey söyleyebilmek mümkün değil ile geldiler kardeşleri? Sadece sahte gömlekle değil, sahte gözyaşlarıyla geldiler aslında. Sahte kanla geldiler. O kanı nereden aldıklarına dair tefsirlerde bazı izahlar var. Bir koyunu kesip ka koyunun kanını bulaştırdıklarını söylüyorlar. Sahte bir hüzün var. Aslında iç dünyalarında halen haset ateşi sönmemiş. E, sahte bir plan var ve sahte bir işte... Gömlek var. Orada Kur'an aslında sahte gömleği nazara vererek bunların hepsini söylüyor. Gözyaşlarını da kanını da hüznü de planını da onun üzerinden söylüyor. Şimdi böyle bir planın karşısında Allah aşkına bir kendinizi işin içerisine dahil edin benim güzel kardeşlerim. Hazreti Yakup nasıl bir tavır ortaya koyabilir? Hazreti Yakup'un söylediğini okuduk birazdan bir daha döneceğiz oraya. Şöyle bir şey hiç yok mesela Hazreti Yakup yalancılar yalan söylüyorsunuz değil mi demedi. Böyle bir tavrını görmüyoruz. Sizin planınız batsın bu nasıl plan mı dedi e bunu da demedi. Hazreti Yakup böyle bir karşılık vermiyor. Hani siz onu koruyacaktınız öyle demişler de hatırlayın. Siz güçlü bir topluluktunuz işte biz Osbeyiz dediler hatırlayın. Bu mu sizin gücünüz? Deyip onların söylediği sözün üzerinden onları vurmadı Hazreti Yakup. Yüzlerine bu noktada onların ayıplarını vurmadı. Katiller kardeşlerinizi öldürdünüz falan bunu da demedi. Allah sizi şöyle böyle yapsın deyip beddua etti mi bunu da etmedi. Buradan o kadar önemli bir şey elde ederiz ki benim güzel kardeşlerim. Bakın anneler ve babalar olarak. Bırakın böyle bir olayı, bırakın böyle bir olayı. Yani evde basit bir mesele yani şimdi meseleleri söyleyeyim mi söylemeyeyim mi bilmiyorum ama siz anlayın. Basit bir meseleyle karşı karşıya kaldığımızda babalar olarak mesela ben kendi adıma söyleyeyim anneler de kendi adlarına konuştular. Neler çıkıyor dillerimizden neler ama böyle ağır bir imtihanla karşı karşıya kalmış olmasına rağmen Yakup Aleyhisselam'ın buradaki tavrının anlamı nedir biliyor musunuz? Çocuklarının kabilleşmesini istemedi, kabilleştirmedi çocuklarını. Kabil'in yolunu izleyip o çizgiyi takip etmelerine ait bir önlem aslında bu. Niye biliyor musunuz? Günahlarıyla onları yüzsüzleştirmedi, yüzlerine vurmadı. Şimdi bazen olur ki çocuğunuz bir yalan söyledi ya da bir talebeniz, bir arkadaşınız. Ya kurcalama da kurcalamaya orada bırak adamı adama bir yalan da sen söyletme kurcalayıp kurcalayıp o çocuğu yüzsüzleştirme o günahla ya bırak orada ya bırak yok bırakmıyor. Beyefendi olmuş savcı kurcalıyor kurcalıyor kurcalıyor çocuk bir yalanla kurtulacağına bir yalanla aslında oradan çıkıp sonra vicdanıyla baş başa kalıp o günahıyla yüzleşeceğine günahıyla yüzsüzleştiriyoruz. Onun için toplum iyileşmiyor biliyor musunuz? Sadakat dediğiniz kavramın böyle bir yönü de var. Sadakat her zaman doğru söylemek değildir. Böyle bir anlamı zaten var. Bir de nedir biliyor musunuz? Karşıdakine de doğru söyletmektir. Yani karşıdakini yalana mecbur ve mahkum bırakmamaktır. Zorlama ya zorlama. Hazreti Yakup'un aslında verdiği örnek böyle bir örnek o kadar önemli bir tavır var ki burada. Bir peygamber olarak bir baba olarak bize söylediği bu örnekle aslında bugün toplumsal manada da ferdi manada da aile ve evi anlamda da birçok ilişkilerimizdeki sıkıntıları giderecek bir yol gösteriyor bize. İnşallah alanlardan oluruz. Ne dedi Hazreti Yakup? Sabrı kuşandı. Ben bana düşen bundan sonra... Güzel bir sabretmektir dedi. Sabrın Cemil'in ne olduğunu zaten görmüştük. Bakın Hazreti Yakup'un çocuklarına söylediği o sözü bir daha duyalım. Bilakis nefisleriniz size kötü bir işi güzel gösterdi. Tavır bu. Nefisleriniz sizi kandırdı. Aslında böyle yaparak Hazreti Yakup onların günahlarınızı Gözden geçirin yaptığınız yanlışa bakın ve buradan tevbe edin diye bir gayreti var. O gayret evet belki uzun bir süreç alacak tevbelerine ama netice itibariyle sonu güzel bir tevbeyle bitecek. Ve kardeşlerini Yusuf'un kardeşlerini babanın bu güzel ve itidalli tavrının sayesinde kurtulduğunu göreceğiz. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Buradan sonrasını Kur'an detay vermez bize. Yani burada bir kesinti var aslında. Kur'an başka bir yere geçecek ama biz tarihi rivayetlerde bazı ayrıntıları okuyoruz. Ben çok fazla girmeden detaylara birkaç şeyi hatırlatmak istiyorum. Çünkü 19. ayetten itibaren su kervanın, şey kervanın su kuyusunun başına geldiğini göreceğiz. Tarih kitaplarından ne okuyoruz biliyor musunuz? Yusuf Aleyhisselam o kuyunun içinde 3 gün kaldı. Her gün kardeşleri gelip onu kontrol ettiler. O kardeşlerinden Yahuda yiyecek getirdi kuyunun içerisine bıraktı. Yani o kardeşlerin hepsi kötü değil ama kötülüğün umumileştiği bir şey görüyoruz. İşte burada da aslında çok önemli şeyler var. On kardeşin onu da bir değil ama kötülük onları kapladı. Kötülük iyiye galip geldi ve ve kötülük umumileşti. Dolayısıyla on kardeşle aynı tavrı yapmışcasına Kur'an tarafından anıldı. Çünkü hiçbiri engel olmadı. Hiçbiri o noktada engelleme yapmadı. Belki içlerinden farklı şeyler geçirseler de neticede aynı tavrı gösterdiler. Ama Yahudanın böyle bir şey yaptığını görüyoruz. Sonra Medyen ahalisinden Malik bin Zar'ın kervanının oradan geçtiğini biliyoruz. Yine tarihi rivayetler aslında o yol kervanların çok da kullandığı bir yol değil. Çünkü orada çok fazla bir şey yok. Hazreti Yusuf'u attıkları kuyunun suyu da iyi bir su değil, acı bir suyu var. Onu bildikleri için kervancılar orayı çok kullanmıyorlar. Ama tarihi rivayetler diyor ki bir çöl fırtınası çıktı işte yollarını kaybettiler derken oraya geldiler. Yani Allah onları oraya sevk etti. O kuyunun başına Geldiler o kervancılar, dediğim gibi Malik bin Zar'ın kuyusu, işte kervanı, başında olduğu kervan. Ondan sonrasını okuyoruz işte 19. ayetten. Bir kervan gelmiş sucularını suya göndermişlerdi. Sucu kovasını kuyuya salınca müjde müjde işte bir erkek çocuğu, bir oğlan dedi. Onu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar. Oysa Allah onların yaptıklarını biliyordu. Şimdi benim güzel kardeşlerim, şimdi de kendinizi bir suçunun yerine koyun. Kovanızı sarkıtıyorsunuz kuyuya, öyle anlatıyor tarihi rivayetler. Bu tarihi rivayetler Kur'an'la çelişmediği zaman bunları alttarmamızda hiçbir beis yok biliyorsunuz. Bir kovayı çekti, su çıktı. Suya baktılar, su tatlı. İkinci kovayı attılar bu sefer o kovayı sarkıtan baktı ki inanılmaz derecede ağırlaştı. Çünkü Yusuf Aleyhisselam ya kovanın içinde ya ipi tutmuş yukarıya doğru çıkıyor. Adam zorlana zorlana zorlana neyse çekti. Hop karşısında 8-10 yaşında bir çocuk. Siz olsaydınız ne yapardınız? Erzurumların ifadesiyle diyeyim adam cine düşerdi. Yani kuyudan bir çocuk çıktı mesela. Ama ne yaptı Sucu? Şöyle yaptı. Büşra, büşra dedi. Ulam. Müjde, müjde dedi. Bu bir erkek çocuğu. Neden biliyor musunuz? Altın bulmuş gibi ya. Altın bulmuş gibi. Yani orada o günkü şartları, sosyal şartları bilmezsek eğer bunu anlayamayız. Karşısında bir çocuk buldu ve o çocuk iyi bir para edecek bir çocuk. Çünkü onun üzerinden para kazanacak köle iyi para ediyor o günlerde. Öyle güzel bir çocukla daha fazla para eder. Dolayısıyla onu görür görmez ha dedi bu bizim nasibimiz. Hemen onu ticari bir mal olarak anladı ve onu sakladı. Yani onu ilan etmedi kimin diye duyurmadı. Onu saklayarak onu kendisine ticari bir kazanç haline getirmek istedi. Şimdi sucu. Bu sevinci yaşadığı zaman uzaktan olayı izleyen Hazreti Yusuf'un kardeşleri var. Onlar niye izliyorlar? Onlar zaten atmışlardı ki bir kervan gelsin alsın götürsün. O anda Hazreti Yusuf kuyudan çıkarılınca kardeşler yeniden kendi aralarında tartışmaya başladılar. Tartışma ne? Ya biz kendi kardeşimizi Bedava mı vereceğiz bu adamlara? Gidelim hiçteyse onlara satalım, hiçteyse onlardan ne koparsak kârdır. Bu noktada bir şeyler alma adına bir fırsata dönüştürelim dediler. İnanın kardeşler, anlıyoruz biz aslında ayetler içerisindeki bazı şeylerin Hazreti Yusuf'a bu daha ağır, huyu atılmaktan daha ağır. Geldiler hemen, bizim kölemiz dediler. Bizden kaçtı, biz de onu satıyoruz. Ne kadara? değersizdir hembere? İşte burada ayet zaten onu söylüyor 20. ayette. Onu düşük bir değerle birkaç dirheme sattılar. Ona zaten fazla önem vermemişlerdi. 20 dirheme sattıkları söylenir. Bu ayette 20. ayet. Bazı müfessirler bu bağlantıyı da kurarlar. Şimdi birçok tefsirde, mealde hatta buradaki satışın Mısır'daki satış gibi gösterildiğine şahit olursunuz. Öyle okuyup da bana itiraz edenler olabilir. Ben şimdiden onun kapısını kapatayım. Ama öyle değil. Mısır'daki satış çok yüksek bir satış. Bu Kenan'daki, Filistin'deki satış. Ve bunu yapan kardeşleri, kardeşleri satıyor. Şimdi adam hem... Yusuf aleyhisselamı kuyudan çıkaracak o iyi bir ticaret malı buldum deyip sevinecek hem de onu 20 dirheme mi satacak böyle bir şey mümkün mü öyle değil. Biz onun Mısır'da çok daha büyük bir miktara sattığını biliyoruz görüyoruz zaten ama buradaki satış gözden çıkarılmış bir satış. Zaten yani onlar böyle bir şey hiç düşünmediler bile o anda denk geldi ne koparsak kardır. O anda pazarlık ettiler, 20 dir hem aldılar tamam alın götürün diyerek Yusuf aleyhisselamı verdiler o kervancılara. Şimdi Hazreti Yusuf için yep yeni bir dönem başlıyor benim güzel kardeşlerim. Kuyudan çıkıp kervancılara kavuşup kervancılarla beraber Mısır'a doğru yolculuğuyla beraber biz aslında Hazreti Yusuf'un hayatında Yepyeni bir sayfayı açmış oluyoruz. Şimdiye kadar geçirdikleri Kenan diyarında kendi ailesiyle beraber olduğu hatıralarıydı. Kur'an'da zaten onlara ait birçok şeyleri anlattı. Şimdi ise şundan sonra yani 21. ayetten itibaren de biz artık başka bir şey okuyoruz. Yine Kur'an'da okumadığımız ama tarihi kitaplarda okuduğumuz birkaç bilgiyi de vereyim size. Mesela bu yolda birkaç hadise yaşanacak. Mısır'a doğru giderken özellikle annesinin kabrinin başında Hazreti Yusuf'un yaşadığı bir hatıra var. Ve orada söylediği çok muhteşem sözler var. Bilmem hanımlar hatırlayacaklar mı? Tarihin Mümtaz Anneleri diye bir program yapıyoruz. O programda Hazreti Yusuf'un annesi Rahil de var. Ben oradaki hatıraları o derse havale edeceğim. Çünkü şimdi bana biraz zaman lazım. Orada yaşanmış bazı şeyler de var. Onları da yine siz tarihi kaynaklardan okursunuz. Şimdi biz 21. ayete geldiğimizde Hz. Yusuf'un Mısır'da köle pazarında satıldığını görüyoruz. Gelecek hafta derse ulaştığımızda o Mısır'daki Aziz'in kim olduğuna dair sizinle bazı bilgileri paylaşacağım. Mısır'ın dini yapısıyla, siyasi yapısıyla alakalı bazı bilgiler burada paylaşacağız. Çünkü bunlar bize lazım. Sonra Hazreti Yusuf ne olacak? O sistemde maliye bakanı olacak ya. Ekonomiyi düzenleyecek bir bakan olacak. Şimdi biz o sistemi bilmezsek alır onu başka yerlere çekeriz. Bugün birçoklarının yaptığı gibi. O yanlışa düşmememiz için mecburuz bizim Hazreti Yusuf'un nasıl bir sistemde bu işi üstlenip yaptığına dair o bilgileri vermemiz. O Aziz'in bazı özelliklerine şahit olacağız o derste. Aziz'in hanımı Kur'an isim vermiyor biliyorsunuz Züleyha. Bu Züleyha nasıl bir hanım ona ait bazı şeyleri paylaşacağız. O saraya gittiğinde sarayda o ailenin içerisine dahil olduğunda o ailenin yapısına ait bazı şeyleri görmüş olacağız. O zaman Hazreti Yusuf'un saray hayatı bizim için daha farklı bir mesajlar verecek, manzumaya dönüşecek. Şimdi 21. ayeti okuyoruz. Onu satın alan Mısırlı kişi isim yok biliyorsunuz. Hanımına dedi ki hanımının da ismi yok. Ona iyi bak belki bize yararı dokunur veya onu evlat ediniriz. Buradan bir şey anlıyoruz. Demek ki evladı yok o Aziz'in. İşte böylece biz Yusuf'u o yere yani Mısır'a yerleştirdik ve ona olayların yorumunu öğretelim diye böyle yaptık. Allah her işinde galiptir fakat insanların çoğu onu bilmezler. Şimdi benim güzel kardeşlerim bu 21. ayet de diğerlerinden farklı değil. Her ayet öyle yani dildeki mucizesi devam ediyor Yusuf kıssasının ve Yusuf suresindeki ayetlerin. Ama burada bir şey görüyorsunuz Mısırlı o Aziz Hazreti Yusuf'taki cevheri fark etti. Fark etti. Köle pazarında binlerce aslında köle var. O pazarın belli günleri var. O günlerde sadece köleler satılıyor. Aziz gelip durdu böyle Yusuf'un karşısında. Ben bunu almalıyım dedi. Ve çok ciddi bir parayla aldı. Açık arttırma oldu tarihi. Kaynaklarda o rivayetleri okuyoruz. Böyle bir köle bedeli ne kadarsa Yusuf aleyhisselama verilen beden neredeyse 10 katına çıktı. Aldı yolda konuştu biraz Hazreti Yusuf'la zaten anladı. Tamam bu başka bir şey getirip hanımına teslim ederken de ona iyi bak biz ondan ileride faydalanacağız. Belki de onu evlat edineceğiz diye ileriki bir zamandaki hedefini böylelikle açıklamış oldum. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bu ayette iki tane ifade çok önemli ama çok çok önemli. Birinci ifade ne biliyor musunuz? Ve kezâlike mekkenne li Yusuf'e fil ard. İşte böylece biz Yusuf'u o yere yani Mısır'a mekkenne temkin ettik. Yani yerleştirdik, sağlamlaştırdık. Bu ifade niye biliyor musunuz? Bu ifade aslında... Allah'ın gözetiminde olduğuna dair o bilinen hakikatin nazarlara verilmesi. Şimdi Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleriyle yaşadığı olay neydi? Haset. Ya asıl haset nerede var? Sarayda var ya sarayda. Yani saraydaki hasetin ne boyutta olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? Saraydaki entrikaları tahmin edebiliyor musunuz? Sarayda o onun ayağını o onun ayağını nasıl kaydırdığını tahmin edebiliyor musunuz? Yani biraz devletler tarihi okumuşsanız bunun ne demek olduğunu bilirsiniz. Peki Yusuf Aleyhisselam 10 yaşında bir çocuk ya o kadar entrikanın içerisinde nasıl duracak? Allah onu orada temkin edecek. Bu çocuk saray adamını bilmiyor. Nasıl orada duracak? Allah onu temkin edecek. Bu çocuk oradaki Mısırlıların dinini bilmiyor, Mısırlıların kültürünü bilmiyor, Mısırlıların saray adaplarını bilmiyor, devlet düşüncelerini bilmiyor, aile ilişkilerini bilmiyor. Bütün bunların hiçbir tanesine o sahip değil. Peki bu kadar olumsuzluğa rağmen nasıl işte Yusuf Aleyhisselam sarayda kendisine yer edinecek ve kimse ona bu noktada bir şey yapamayacak? Allah onu temkin kılacak. Orada Allah onun yerini Sağlamlaştıracak ki nasıl sağlamlaştırdığını zaten görüyoruz. Diğer ifade ona olayların yorumunu öğretelim diye böyle yaptık. Tevilü'l-ehadis burada da geldi. Rüyaların yorumu değil değil mi? Tevilü'l-rüya ya da tevilü'l-ahlam değil. Tevilü'l-ehadis olayların yorumunu öğretelim diye böyle yaptık diyor. Ve şimdi artık Hazreti Yusuf için yepyeni hayat başlıyor. Hazreti Yusuf saraydadır güzel bir hayatı olacak ama onlarca imtihana da şahit olacak Hazreti Yusuf. Her imtihanda da yüzünün akıyla çıkacak o büyük İslam peygamberi. Ayet nasıl bitiyor benim güzel kardeşlerim? Vallahu galibun ala emri velakinne aksaren nasi la yalemun. Allah her işinde galiptir fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Şimdi bu ayet Vallahu galibun ala emri Yusuf suresi 21. ayet 8 asır süren koca bir medeniyetin kendisine serlevha edindiği bir parolanın Kur'an'ı dayanağı. Nereden bahsettiğim anlaşılıyor. Endülüs'ten bahsediyorum. Endülüs'teki 8 asırlık İslam medeniyetini hangi şeyin üzerine oturdu? Vela galibe illallah. O parolanın Kurani dayanağı Allah emrinde galiptir. Gelsin ekrana bir Elhamra Sarayı. Şöyle bir hasretimiz biraz farklı bir boyuta gelsin. Biliyorsunuz orası bir İslam şehridir. İnşallah tekrardan Ezan-ı Muhammed'i o güzel topraklarda özgürce çağlayacaktır. Allah o günleri eriştirsin bizi. Bu da İslam medeniyetinin dünyaya bir hediyesi Elhamra Sarayı. Girin sarayın içerisine sadece orada değil her tarafta. illallah, غَالِبَ اِلَّ illallah. إِلَّ Allah'tan başka galip yoktur. Allah'tan başka galip yoktur. O fermanı her tarafta görürsünüz. O buradaki ayetten mülhem. Yani buradaki ayetten alınmış bir şey. Peki burada bu ayetin ne anlama geldiğini anlıyor muyuz? Allah emrinde galiptir. Bakın benim güzel kardeşlerim. Vakit olsaydı Yusuf aleyhisselamın hayatının tamamı için bu ayetin ne anlama geldiğini size söyleyebilirdim. Ama buraya kadarkini söylemek istiyorum. Buraya kadar. Nereye kadar? Saraya girdiği ana kadar. Sonra sarayda neler yaşayacak? Züleyha ile yaşadığı imtihanlar. Zindanda yaşadıkları. Zindandan sonra gelip maliyenin başına geçip orada yaşadıkları. Sonra kardeşlerinin Hazreti Yakup'un gelip karşısına durduğu iktidarın zirvesinde olduğu zamanlar. Onlarla alakalı bir sürü şey var. Onlar geri geldiğince konuşalım. Ama buraya kadar saraya girene kadar bu ayet ne anlama geliyor? Hazreti Yusuf'un üzerinden anlayalım. Hazreti Yakup oğlu Hazreti Yusuf'a rüyanı anlatma dedi. Bir rüya gördü. Allah'ın emri galip geldi. Rüya duyuldu. Buyurmak istemiyordular ama duyuldu. Hazreti Yakup Hazreti Yusuf'u kardeşleriyle göndermek istemiyordu. Allah'ın emri galip geldi. Hazreti Yakup göndermek zorunda kaldı. Hazreti Yusuf'un kardeşleri onu öldürmek istiyordular planları hatırlayın. Allah'ın emri galip geldi Yusuf'u kuyuya atmak zorunda kaldılar. Kardeşleri Yusuf'tan kurtulduktan sonra babalarının sevgilerini kazanacaklarını zannettiler. Plan oydu çünkü biliyorsunuz. Allah'ın emri galip geldi yine bu sevgiyi kazanamadılar. Yine olmadı yine tutmadı. Kardeşleri Yusuf'tan kurtulduktan sonra tevbe eder, salih kimselerden oluruz dediler. Allah'ın emri galip geldi. Yıllarca o günahın altında ezilip durdular. Kanlı gömlekle babalarını kandıracaklarını zannettiler Yusuf'un kardeşleri. Allah'ın emri galip geldi. Babaları onların yalanlarına inanmadı. Kervan Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkardı. Kardeşleri onu değersiz birkaç dirheme sattılar. Allah'ın emri galip geldi. Yusuf Mısır'a sağ salim bir biçimde ulaştı. Kervancılar onu Mısır'da sattılar Mısır pazarında. Allah'ın emri galip geldi. Yüzlerce insanın içerisinden onu aziz satın aldı. Böylece Yusuf, Yusuf saraya girdi. Hazreti Yusuf saraya köle olarak girdi. Allah'ın emri galip geldi çok kısa bir zamanda sarayın en gözde isimlerinden biri oldu. Allah'ın emri galip geldi. Allah bu. Allah emrinde galip olandır. İnanıyor muyuz buna ya inanıyor muyuz? Eğer inanırsak var ya eğer inanırsak gerçekten yani öyle sözle değil sloganla değil hamasetle değil Böyle bütün bir hücrelerimizle inanırsak bugün dünyanın şu anda yaşadığı tabloya bakıp da en ufak bir umutsuzluğa kapılmayız. Şu memleketin yaşadığı sıkıntılara bakıp da ya ne olacak bu memleket düzelmez şöyle olmaz böyle olmaz diyenlere hiç kulak asmayız. Son sözü Allah söyler. Allah ne söylerse doğru söyler. Ne yaparsa en güzelini yapar. Eğer inanıyorsak buna Allah bir kula yürü desin, bütün bir dünya o kulun önünde olsun, engel olsun, onu engelleyebilecek hiçbir güç yoktur. Eğer Allah yürü demesin, o kula takdir ettiği başka bir şey olsun, bütün dünya arkanızda olsun, bütün dünya, parasıyla, servetiyle, gücüyle, mülküyle, iktidarıyla, her şeyin arkanızda olsun, bir adım atamazsınız, bir adım. Onlarca örneğini okuyoruz. Onlarca örneğini açtı işte Hazreti Yusuf. En güzel örnek karşımızda. Allah emrinde galiptir. Allah eğer bir şeye hüküm vermişse onu durdurabilecek, ona engel olabilecek, onu farklı bir planla çevirebilecek hiçbir güç yoktur. Ne oluyorsa da Allah'ın emriyle oluyordur. Buna inanıp bunun gereğini yerine getirmek. Ama ayet bir şey söyledi bakın bize. Ne dedi? Velakinne ekseren nasi la Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Vallahi biz üzerimize almıyoruz ama benim güzel kardeşlerim bilmiyorlar. Bilmiyoruz. Biz de bilmiyoruz. Eğer bilseydik daha farklı bir biçimde davranırdık. Şimdi bakın bir tablo sadece ufacık bir tablo vereceğim size bir parantez içerisinde. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hendekleri kazarken semaya çıkan o kıvılcımlarla müjdeler verdi değil mi? Yemen'in, Mısır'ın, Sasanilerin, saraylarının ve tahtlarının müjdesini verdi. Ne dedi münafıklar? Ya biz Medine'de korkumuzdan lavaboya gidemiyoruz. Muhammed şeyden bahsediyor Sasanilerden Bizanslardan bahsediyor. Sahabe ne dedi? Olacak vallahi dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o günlerde şu toprakların fethinin müjdesini verdi. Konstantiniye İstanbul'un. Konstantiniye bir gün mutlaka fethedilecektir dedi. Sahabe ne sordu biliyor musunuz? Ne zaman nasıl şöyle böyle değil. Ne sordu? Ya Resulallah. Konstantiniye şarkiye. Ev Konstantiniye garbiye. Hangi Konstantin ya Resulallah? Batı mı, Doğu mu? Yani Roma mı, İstanbul mu? Ya olacak Resulullah dedi bitti. Ama hangisi önce? Hangisi önce olacak? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve diyor ki önce burası. Konstantiniye şarkiye evvelen önce burası. Yani ne diyor? Arkasından o da gelecek. Ama buna inanmıyoruz bakın bugünün insanlar olarak. İnanmıyoruz ya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği bu müjdenin bir gün takık edeceğine inanmıyoruz. Ya hocam sen de çok olumsuz konuşuyorsun biz inanıyoruz ya bir gün fethedilecek tamam fethedilecek. Neredesin sen sabah namazında o zaman? İnansaydın eğer sabah namazında başlayan bir hayatın olacaktı senin ya. İnansaydın eğer evin bambaşka olacaktı. İnansaydın eğer çoluk çocuğunu bambaşka bir umutla yetiştirecektin. İnansaydın eğer sen daha farklı bir hayatın sahibi olacaktın. Çünkü sen eğer inansaydın öyle bir hedefin olacaktı. E o hedefe uygun da himmetin olacaktı. Eğer himmet yoksa demek ki inanmıyoruz. Çünkü gerçekten inansaydık himmetimiz Hedefimize uygun bir biçimde yani bir kıraatimiz var mesela bir de kametimiz var. Yani bir duruşumuz var bir de söylemimiz var. O kıraatimiz o kametimize uygun bir biçimde şekillenecekti. Allah hepimizi öyle inananlardan eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim geldik bugünkü son ayete. 22. ayet. Bu ayette ne diyor? Artık Yusuf aleyhisselama Peygamberlerin peygamberliğin verildiğinin işareti bu ayet. Olgunluk çağına erişince ona hikmet ve ilim verdik. Birçok müfessirimize göre burada verilen hukmen ve ilmen nübüvvet yani peygamberlik. İşte biz iyi davrananları böyle mükafatlandırırız ve kezelike neczil muhsimin. Yine muhteşem bir ayetle karşı karşıyayız. Hz. Yusuf'a peygamberliğin verildiği zaman yaşının kaç olduğu konusu müfessirlerce ihtilaflı rakamlarla söyleniyor. Mesela olgunluk yaşı kaç? Kimine göre 30. Kimine göre akli olgunluk yaşı olan 33. Kimine göre ruhi olgunluk yaşı olan 40. Bunun da Kur'an'ı bir delili var. Ahkâf suresinin 15. ayeti. Ayeti hatırlayın orada. Böylelikle farklı yaşlar veriliyor. Ama biz burada ille de şudur diyemiyoruz. Evet peygamberlerin çoğuna 40 yaşında peygamberlik verildi ama bazıları bu istisnalar olarak karşımıza çıktı. İşte bir sürü peygamberlik silsilesi içerisinde o isimleri okuyoruz. Yahya aleyhisselamın genç olduğunu, İsa aleyhisselamın genç olduğunu okuyoruz. Yusuf aleyhisselamın da saraydaki kadınla yaşadığı o büyük imtihanı göz önüne aldığımızda Öyle çok otuzdan yukarıya yaşlar söyleyemiyoruz. Çünkü olayı hatırlıyorsunuz ki önümüzdeki hafta detaylarını işleyeceğiz zaten. Şimdi burada bir şey var çok önemli bir hakikat olarak karşımıza duruyor. Geçen derste hatırlarsanız üzerinde biraz tefekkür etmeniz için size verdim. Niye Hazreti Yusuf'a bu nübüvvet tacı giydirildi? Neden? Biz peygamberlerin seçilme hikmetini çok iyi bilmiyoruz bilemiyoruz da. Ama buradan bir ipucu yakalıyoruz. Nedir o ipucu? Muhsinseniz Allah nübüvvet tacını giydiriyor. Allah peygamberleri muhsinlerin içerisinden seçiyor. Buradan da çok açık bir biçimde bunu görüyoruz zaten. Hz. Yusuf niye seçildi? Muhsindi çünkü. Çocukken de muhsindi. Gençken muhsindi. Olgunluğa erişince de muhsindi. Allah o muhsinliğin üzerine ona peygamberliği verdi. Muhsin olarak da Vefat etti Hazreti Yusuf. Dolayısıyla biz Kur'an'ın buradaki bu ifadesinin üzerinden bunu alıyoruz. Şimdi buradan önemli bir noktaya gideceğiz. Benim güzel kardeşlerim. Ve kezelike nezil muhsinin Kur'an'ın kullandığı bir kalıp. Yani Kur'an bunu başka yerlerde de kullanıyor. Nerede? En'am suresinin 84. ayetinde. 10 tane peygamberin ismini arka arkaya sayıyor. En son bunu söylüyor. İşte biz muhsinleri böyle mükafatlandırırız. Kim 10 peygamber? Hz. İbrahim, Hz. İsa, Hz. Yakup, Hazreti Nuh, Hz. Davut, Hz. Süleyman, Hz. Eyüp, Hz. Yusuf, Hz. Musa ve Hz. Harun. Binlerce selam olsun oradaki bütün peygamberlere. Sıralama da çok önemli. Bu ayetleri geçmiş derslerde işlemiştik hatırlarsanız. Şimdi Kasas Suresinin 14. ayetinde Musa aleyhisselam için kullanıldığını görüyoruz. Hem de nasıl biliyor musunuz? Yusuf suresi 21. ayetteki o ayet nasılsa kasas suresindeki ayette aynı sadece bir kelime fazla. Orada ne var? Vesteva ifadesi var. Bir de olgunluğa vurgu olsun diye böyle bir ifade var. Ben fazla giremedim. Bilmiyorum fırsat olur mu girmem ama siz... Yarın öbür gün işte diyelim ki dersler devam ettiğinde de geldiğinde o süreci kıyaslayacağız. İnanılmaz bir benzerlik var Musa aleyhisselamla Yusuf aleyhisselam arasında inanılmaz. Benzerliklerden bir tanesi de bu. Ayet aynı şekilde geliyor sadece bir kelime fark var. O farkla da Hazreti Musa'nın imtihanının Hazreti Yusuf'un imtihanından daha ağır olduğunu çıkarabiliyoruz. Hazreti Yusuf'un karşısında İsrailoğulları gibi azgın bir kavim yok. Evet çok ağır imtihanları var. Ama mukayese ettiğinizde göreceğiz Musa Aleyhisselam'ı işlediğimizde acayip bir imtihan Musa Aleyhisselam'ın imtihanı. Burada da görüyoruz. Saffat suresinin 80. ayetinde Hazreti Nuh için. Saffat 105'te İbrahim Aleyhisselam için. Saffat 110'da İbrahim Aleyhisselam için. Saffat 121'de Musa ve Hazreti Harun için. Saffat 131'de İlyas Aleyhisselam için. Bunlar için kullanılıyor. Müjde müjde vereceğim size bilmem bu müjdemi için bana ne vereceksiniz. Mürselat 44'te de müminler için kullanılıyor. Ya Allah bize de kullanmış. Bize peygamberlik vermeyecek ama ilim verecek ya. Bize peygamberlik vermeyecek ama salih amellerimizi bereketlendirecek. Bize peygamberlik vermeyecek ama akıbetimiz hayır olacak. Güzel yaşayacağız. E güzel öleceğiz. Zaten sahabenin de en önemli meselesi güzel ölüm değil miydi? Hayatı güzel yaşamak ve nihayetinde hayatı güzel bir biçimde bitirmek. Ama kime? Kime? Muhsin olanlara sadece. Peki benim güzel kardeşlerim bu muhsin kavramını bilmiyorum üzerinde durdunuz mu? Geçen ders verdim çünkü size. Bu muhsin kavramı bize tam olarak ne söylüyor? Artık çok şey söylenebilir ama sona geldiğimiz için biraz kısaltarak söyleyeceğim. Bakın Muhsin ne? İhsan üzere yaşayan yani her yaptığını Allah için yapan. Amellerine yüzde yüz Allah'ı hedef koyarak yapan amellerini. Yüzde doksan yüzde bir de değil beğenilme arzusuna kapılmayan millet beni alkışlasın millet beni öpsün işte sosyal medyada takipçilerim artsın yok benim şu derslerim şu kadar izlemişsin bunların hiçbiri hiçbir hiçbir hiçbiri değil. Eğer gerçekten muhsinsen yüzde yüz Allah için ve çok kolay bir şey değil bu bakın zaten onun için ne kadar büyük bir mükafat olduğunu buradan anlayın yaptığı hiçbir iş karşılığında dünyevi bir beklentiye girmeyen sadece Allah için yaptığı için karşılığında Allah'tan bekleyen. Bakın üçüncüsü hepimizin sınıfta kaldığı bir şey bu. Karşısındaki muhataplarının tavırlarına göre tavır belirlemeyen. Niye böyle yapıyorsun kardeşim? E o da bana bunu yaptı. Ya sen onu yaptı diye sen de mi öyle davranmak zorundasın? E hocam sen de çok farklı şeyler söylüyorsun. Ya yani böyle de olmaz ki. Beni çileden çıkardı ben de onu yaptım. İşte onu dersek, dersek eğer onu derseniz eğer muhsinliği kaybettik. Düşman beni bir şeye çekecek değil mi? Beni ahlaktan, beni bazı şeylerden işte uzaklaştırmak için mücadele verecek. Çünkü düşmanın durumu bu. Ben eğer düşmana bakarak ahlaki ilkelerimi kaybedersem muhsinliği kaybettim. Ya hocam eğer öyle olursa kaybederiz bu savaşı. Kaybet ya kaybet ya kaybet. Kaybedersen kazanıyorsun. Sen değerlerine sahip çık ya. Değerlerine değerlerine sahip çıktığın zaman kazanmış oluyorsun. Kimse bizden dünyevi bir iktidar, güç, mülk istemiyor. Allah'ın böyle bir beklentisi yok bizden. Allah'ın bizden beklentisi bu. Muhsin olmak, muhsin kalmak, muhsin ölmek. Yapabilirsen eğer sen bu neticede bu işi kazanmış oluyorsun. Şartlara teslim olmayıp her daim inandığı değerleri koruyan. Muhsin bu yaptığı her işi en iyi ve en kaliteli bir biçimde yapan. en iyi en kaliteli ne yapıyorsun öğrencisin kaliteli öğrenci ol kaliteli doktor ol kaliteli çalışan işveren ol işçi ol ama ne yapıyorsan ya Allah aşkına bir işinin hakkını ver ya ver ya. Bakın yarım yamalak işlerden dolayı ne haldeyiz görüyorsunuz değil mi? Hiç kimse işin hakkını vermiyor. Hiç kimse. Çünkü herkesin elinde işte dünyayı yöneten o aletler var ya. Onlarla uğraştığı için işe yoğunlaşmadığından dolayı işlerimizin hakkını veremiyoruz. Bak kaliteli hiçbir şey üretemiyoruz şu anda. Hiçbir şey. Hadi başkaları neyse ama biz Müslümanız ya. Eğer muhsin olma gibi bir idealimiz varsa, hedefimiz varsa ki bu hedefi Kur'an koyuyor önümüze. Yani Rabbimiz koyuyor. Ya ne yapıyorsan kaliteli yap. Ne yapıyorsan. Bir bakkal işletiyorsun mesela. Öyle bir işlet ki o bakkalı mahallenin parmakla gösterilen adamı ol. Fabrikada çalışıyorsun değil mi? 500 kişi çalışıyor. Sen öyle bir çalış ki 499'u senin kalitenden kalite alsın. Bir okulda öğretmensin değil mi? Öyle bir öğretmen ol ki. Herkes senin üzerinden ya bu öğretmenlik nasıl bir işmiş? Bu muallimlik nasıl bir işmiş? Bunu öğrensin. Herkes iş yapıyormuş gibi gözüküyor. Kimse iş yapmıyor. Ama eğer biz müminsek, Müslümansak ve Muhsin diye bir kalite kontrolü bu. Bu kalite kontrolüdür işte. Allah'ın koyduğu kalite seviyesidir. Eğer bu seviyeye göre davranacaksak bizim yarım yamalak yapacak hiçbir işimiz olmamalı. Sokakları süpüren birisi bile olsak aşk ile şevk ile iştiyakla yaparız bu işi. Ne yapıyorsak bunun hakkını veririz. Anneler anneler evde mesela en güzel iş değil mi? Annelik en güzel işse eğer en kaliteli bir biçimde yap ya en güzel bir biçimde. O evin hakkını ver ki muhsinlerden olma noktasında sen de bu sorumluluğu yerine getiresin. Bu hedefi boşuna koymuyor. Aziz Kur'an'ımız bize inşallah hepimiz anlayanlardan oluruz. Şimdi benim güzel kardeşlerim bakın bu Muhsin kavramı Yusuf suresinde beş kez Hazreti Yusuf hakkında kullanılıyor. Beş kez. 22. ayet kullandığımız ayet oydu. Kendisine peygamberliğin verildiği yer. 36. ayet. Zindan arkadaşları onu anlatıyorlar, diyorlar ki sen Muhsin'sin. Bak, zindan arkadaşları Hz. Yusuf'u Muhsin kavramının üzerinden anlatıyor. 36. ayet, 56. ayette Mısır'a Maliye Bakanı olarak görevlendirildiği yerde de Muhsin olarak isimlendiriliyor. Ekonomi elinde koca bir Mısır'ın hazinelerinin başında ama Hz. Yusuf Yine Muhsin, yine Muhsin. Bilmem anlatabiliyor muyum bir şeyleri size? Bilmiyorum buradan bir şeyler anlayabiliyor muyuz? 78. ayette kardeşlerinin ondan yardım istedikleri yerde yine Muhsin. 90. ayette artık sonu kardeşlerinin onu tanıdıkları yerde yine Muhsin. Selam olsun o yüce peygambere. Bu ne diyor biliyor musunuz bu beş kullanım? Diyor ki, sen ilmin derinliklerine varsan yine muhsin olacaksın. Zindanlara düşsen zindanların içerisinde yine muhsin olacaksın. Mülkün ortasına düşsen mülkün anahtarları senin cebinde olsa yine muhsin olacaksın. Sana acı çektirenler karşında gelip tir tir titredikleri zaman yine muhsin olacaksın gücün, iktidarın zirvesine vardığında yine muhsin olacaksın. Hayatı böyle yaşayabilirsin, böyle yaşayabilirsin, ama muhsinlik sende böyle olacak. Büz ve hem en üst düzeyde olacak. Hazreti Yusuf bunun en güzel örneğini bize veriyor, en güzel örneğini. Bakın beş ayrı yerde, beş ayrı konumuyla Kur'an bize bunu anlatırken. Özellikle muhsinliğini nazarlarımıza vermesi şartlara teslim olma Müslüman. Az bir masa buldun diye kendini hemen başka yerlere satma Müslüman. Birisi sana şef, birisi sana bey, birisi sana paşa, birisi sana ağa deyince hemen kendini başka yerlerde görme Müslüman. Arabanı değiştirdin. Dün başka bir arabaya biniyordun bugün markası biraz arttı diye ayakların yerden kesilmesin Müslüman. Mahalleni değiştirdin dün başka yerde oturuyordun şimdi başka yere geldin başka havalara girme Müslüman bunu diyor ya bunu diyor bize bunu diyor. Ve eğer sen değişmeden bu ihsan çizgisini bu muhsinlik çizgisini koruyabilirsen Allah seni de mükafatlandıracak. Çünkü müjdeyi veriyor Cenab-ı Hak o muhsinleri mükafatlandıracağına dair o müjdeyi veriyor. Dua edelim birbirimize sadece öyle. Sözlü olmasın dualar. Yani düştüğümüzde de birbirimizin elini tutalım. Çünkü gerçekten buna çok ihtiyacımız var. Fiilen de dua edelim de ya aramızda biraz muhsinlerin sayısı artsın. Eğer muhsinlerin sayısı artarsa var ya ne oluyor biliyor musunuz? Ya bir kaliteli adam yetiyor bir yere. Yetiyor. Bir tane adam yetiyor. Bir tane. Çünkü bir tane adam bizim inancımıza göre bin adamdır. Muhsinse eğer böyle. Onun için böyle üç tane yan yana gelince 111 oluyor, dört tane yan yana gelince 1111 oluyor. Böyledir çünkü ihsan insana böyle bir kalite arttırıyor, böyle bir kalite kazandırtıyor ve o kalite de başka bir biçimde dünyayı değiştirebilecek bir güce dönüşüyor. Asr-ı Saadet'te böyle mayalıdır zaten insanlığı. Olur mu bir daha? Vallahi olur, billahi olur, tallahi olur. Yeter ki ben ihsan üzere olayım, muhsin olayım. Muhsin olarak kalayım, muhsin olarak da öyleyim. Eğer böyle olursak akıbetimizin de onlarla beraber olacağı muhakkak Allah akıbetlerimizi hayreylesin Bizi Hz. Yusuf'un kardeşlerinin çizgisini takip edenlerden değil, Hz. Yusuf'un kendi çizgisini takip edenlerden eylesin. Sonra kardeşleri Yusuf'un çizgisine vardıklarında çizgimiz birleşecek ama şu anda iki ayrı çizgideyiz. Bizim çizgimiz Hazreti Yusuf'un çizgisi olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.